Bütün bunlar Allah'ın inanan erkek ve kadınları içlerinden ırmaklar akan, içinde temelli kalacakları cennetlere koyması, onların kötülüklerini örtmesi içindir. İşte bu Allah katında büyük bir başarıdır.